Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ama بعد, değerli arkadaşlar, İmam Ebu Zekeriya, Ennevevi rahimahullahın, Riyadu Salihin adlı hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Gelin, babul isari İthari vel muvasat. İthar, alimler diyorlar ki, İthar, cömertliğin en üst mertebesi.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 İnsan Suresi'ndeki ayette Allah Teala bahsediyor. ala hubbihi. <gülüyor> Onlar doyururlar. Kimleri doyururlar? Miskinen, miskin. Nedir miskin arkadaşlar? Kimdir miskin? Hatırlıyor musunuz miskinin tarifini? Yoksul nasıl bir yoksul? İşi, işi olan yoksul mu, olmayan yoksul mu? İşi olan yoksul. İşi olan yoksula ne deniyor? İşi olan yoksula miskin deniyor. Nereden çıkarıyoruz bunu? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اَمَّا السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ Gemi, kimin gemisiydi diyor Hızır. Musa Aleyhisselam? فَكَانَتْ <gülüyor> لِمَسَاك۪ينَ Miskinlerin gemisiydi. Ne yapıyordu bu miskinler? يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ Denizde...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 Bulu'a ermeden önce babası vefat eden çocuk. Ve esîrâ esir. Esirleri doyururlar diyor. Bu ayette ne işaret var? İsa'a mı işaret var? Muvasata mı işaret var? Muvasata. Muvasat Muvâsat nedir? Yani insanlara güzel sözle ne yapmak, davranmak, şeyler vermek, harcamak.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 İlk hadis bu baptaki Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Câ'e racunun ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekâle inni mechhûd. Bir adam geldi peygamber aleyhissalatu vesselam'a. Dedi ki Ey Allah'ın Resulü ben muhtacım. Çok açım. Perişanım. Fakirim. Fe ila ilâ ba'dı nisâihî aleyhissalatu vesselam diyor. Dokuz tane evi var peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mescidinde bevvinin içinde. Hanımlarına gönderiyor. Diyor ki buna bir şey verin. Vellezî ba'atheke bilhak <Sessizlik> mâ indî illâ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 fekalen <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunu diyor bu akşam kim misafir edecek? Var baranz'a misafir edecek olan insan. Fekale raculun min'l-ansari Ensar'dan tabi Ensar niye Ensar? Muhacirler daha galiba. Yani Ensar'ın durumu buysa az sonra göreceksiniz durum ne? Muhacirin durumunu siz düşünün. Ensar'dan bir adam kalkıp çıkıp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 Kadın diyor ki hayır. Sadece yavrularımın yemeği var. Çocuklarımın yemeği var. kahle şimdi koca akıl veriyor sahabeden, ensardan koca hanımına. Diyor ki allilihim şeyin ve eze eradul aşağı fenewimihim diyor. Çocukları oyala. Oyun oynat. Meşgul et. Akıllarına yemek geldiği zaman da diyor onları hemen uyut. Yani sahabe de uyanık. Uyanık bırak. Yani şey çocukları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 Taatil etmezler. Bunu iptal etmezler. İnkar etmezler. Tek keyif yapmazlar. Keyfiyet yani bunun keyfiyeti şu şekildedir diyemezler. Bilemeyiz keyfiyetini. Ve teşbih yoktur. Yani onun acebi hayret etmesi. Aynı şunun gibidir de deyip teşbih etmezler. Bu kurallar içinde bu e, dört kural içinde sıfatlar ispat olunur. Şeyh Sâlel-Useym'in Rahîm Allah ona rahmet eylesin. Bu acep sıfatıyla alakalı çok güzel bir açıklama yapıyor. Tabi başka hadislerde de geliyor. Allah Teala'nın acep etme sıfatı, hayret etme sıfatı. Mesela diyor ki: "İnne Allah la ya'cabu min şabdin leyset lehu sabwa." Hevasına meyletmeyen genci Allah gençten dolayı Allah çok hayret ederdi. Onu yani ondan çok acep eder, hayret eder. Bu hadis İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadis. Şeyh Şeyh Saleh El-Useymi diyor ki acap iki manaya gelir.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 İkinci hadiste yine Ebu Hureyre diyor ki, Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ta'amul isneyni kâfî etselâfe. İki kişinin yemeği üç kişiye yeter diyor aleyhissalâtu aleyhi vesselâm. Burada ne var arkadaşlar? İsar mı var, muvasat mı var? İki kişinin yemeği üç kişiye yeter. Üç kişinin yemeği dört kişiye yeter. Muvasat var. Burada İsar yok. Neydi İsar.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 Taqala Rasulullah diyor ki, kimin diyor fazla binek hayvanı varsa, hayvanı varsa yanında ne yapsın onu olmayana versin. "Kimde de yiyecek fazlalığı Kimin yanında azı fazlayı olan varsa, olmayana versin.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 Eliyle bir elbise yapmış. Eliyle örmüş. Diyor sana giydirmek için geldim bu elbiseyi. Ey Allah'ın Resulü diyor. Fa ahaden nebiyu sallallahu aleyhi ve sellem muhtacan ileyhâ. Sehel diyor ki sahabe. Peygamber kadından bu elbiseyi aldı ve ihtiyacı olarak aldı. İhtiyacı vardı yani buna. Aleyhissalatü vesselam. Fa haraca ileyna ve innehâ le izâruhû. Aleyhissalatü vesselam diyor yanımıza geldi. O elbiseyi kendine ne olarak kullanmış? İzar olarak belinden aşağı bağlamış, elbise olarak giymiş gelmiş sahabelerin yanında geziyor. Fakala <gülüyor> birisi de çıkıyor peygamberimizin üzerinde elbisesi görüyor, diyor ki, Uksunih ma ahsenih diyor, ne kadar güzel bir elbise, bunu bana versene. Tabi burada sahabenin fıkıfığı da var biliyorsunuz peygamber Aleyhisselatüsselam'ın vücudu mübarektir, vücudunla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 Aramak gibi bir şey. Dünyevi bir maslahat, dünyevi bir çıkar. Bereket. Tevessül ise nedir? Daha çok uhrevi. O isimle, allah Teala'nın isimleriyle, salih ne yapmak? allah Teala'dan bir şey istenmek, ahirette bir şey istemek. Dünyevi bir şey de istenebilir. Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla ne yapabilir? Tevessül ederek dünyevi bir şey istenebilir. Ama teberrük sadece ne için olur? Dünyevi şeyler için olur. Bu sahabede uyanık. Uyanıklıkları hangi taraftan? Ahiret tarafından. Önce peygamber giyiyorsun temas ediyor vücuduna sonra diyor ki bana giydirsen ne kadar güzel bir elbise ya. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ilayha. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki tamam diyor. Oturuyor önce şeye bir meclise sahabelerle sonra gidiyor katlayıp getiriyor şey, elbiseyi. Adama veriyor. Sum biha ilayhi. Feqala Diyorlar ki yani niye böyle yaptın sahabe. Lebisehen <lâ> nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem muhtacan ileyhâ. Aleyhissalatü ihtiyacı olduğundan dolayı bunu giydi yani. Yok elbisesi. <lâ> Sımme se'eltehu ve alimte ennehu la yeruddü sâilen. Diyorlar ki sen biliyorsun ki peygamberden bir şey istendiği zaman peygamber ne yapmıyor? Reddetmiyor, geri çevirmiyor. Kim ne isterse veriyor. Bunu bildiğin halde niye istedin? Muhtaçtı, ihtiyacı vardı buna diyorlar. Fekâl <lâ> inni wallahi mâ se'eltuhu li elbisehe. Sahabe diyor ki Allah'a yemin olsun ki diyor. ben diyor bu elbiseyi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 vücuduyla ne yapılabilir? Teberrük edilebilir. Vücudundan ayrılan şeylerle, temas ettiği şeylerle teberrük edilebilir. Ee, bu, bugün için bunların yani e, ispatı çok zor, imkansız diyelim hatta. Yani Bu sakalın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalı olduğunu anlamamız mümkün değil. Nasıl sözlerinden uydurma olan var, uydurma olmayan var. Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözlerini ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Uydurma olursa kabul etmiyoruz. Sahihse onu kabul ediyoruz. Aynı şekilde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 e ne yapıyor? Tuvalete gittiğinde kaza hacet yaptığında ona ne götürüyorlar sürekli? Su götürüyorlar. Sabo diyor ne diyor? Ben ona ne taşıyordum? İbrik taşıyordum diyor. Evet. 5. hadis Ebu Musa radıyallahu anh, "Kale, kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İnnel eş'ariyine eş'ariler bu bir kabile, bir kavim, bir topluluk. İza armalu fil gazvi savaşta azıkları biteceği zaman, bitmeye yakın olduğu zaman oقل طعام عيالهم بالمدينه ya da çoluklarının, çocuklarının çocuklarının ailelerinin yemekleri biteceği zaman ne yaparlar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizdeki imece değil mi imece usul diyorlar ona cem'u ma kana 'induhum fi thob'in bütün diyor herkes getirir bir elbiseye bir entariye bir kumaşın üstüne ne yaparlar bu Bı bırakırlar dökerlerdi az önceki hadiste de görürsün ya bereket böyle oluyor arkadaşlar yani diyor ki